Wir sind hier. Wir sind laut, weil uns, uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Merhaba benim adım Arif 19 I'm yaşındayım the... ee, öğrenciyim ve burada extreme, büyük bir yerde toplandık ve 21, çok 23, öğrenci 22, var 2018. küçük çocuklar var the... um, başka insanlar the... da var ve burada bir sahnenin üstünde gel böyle konuşuyorlar ve klima hakkında bir şeyler diyorlar ve biz de bağırıyoruz daha çok kalabalık değil Çünkü çok sınıflar da um, beraber um, okullardan geliyorlar buraya Çünkü burada topla top um, herkes burada toplayacak yani herkes her yandan her yerden beraber sınıflarla gelecekler ve burada toplanacağız ve burada konuşacağız ve Müzik olacak, dans da olu, oluyormuş ve plakatlar daha çok yok. Vegan diyor ki vegan olmak klimayı koruyor. Siz de vegan olun. <gülüyor> <gülüyor>